bismillahirrahmanirrahim ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amâlina men yehdihillahu felâ ve men ve illallah ve Şerral Umuuri muhteatatuha Külle muhtesetin bir ve külle birdatin zalale ve külle dalalein Allah Resulü aleyhissa Vesselam'ın davetini açıktan yapmaya başladığı dönemde meydana gelen bir takım önemli gelişmeler önemli olaylar vuku bulmuş. Allah'ın izniyle bu kutsal dönemin genel özelliklerini açıkladıktan sonra Resulullah Sallallahu aleyhi vesse'in temiz soluklarının yakınlığından mahrum olmamak için, bu dönemin önemli olaylarını açık tutacağız. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntılarını ve ızdıraplarını onunla birlikte yaşayacak hissedeceğiz. Bu önemli olaylar özetle şöyle. Hamza bin Abdülmuttalib'in Müslüman olması, 1. Habeşistan hicreti, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman olması, 2. Habeşistan hicreti, Zulüm belgesi ve genel boykot, Hadice radıyallahu anh'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in vefatı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın taife yolculuğu, İsra ve Miraç olayı, birinci ve ikinci akabebiyatları. Hamza bin Abdülmuttalib'in Müslüman olması, bulutlarla dolu ufuktan ortalığı aydınlatacak bir şimşeğin çıkması kuvvetli ihtimaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik söz edilen eziyet ve alay, yani geçen haftalarda bahsettiğimiz sıkıntılar, onun amcası ve süt kardeşi Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına sebep olmuştur. Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasının sebebi hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Bir cariye Ebu Cehil'in kardeşinin oğluna eziyet etmesinden dolayı Hamza'yı kınadı. Bunun üzerine o Ebu Cehil'e doğru yöneldi, ona kızdı ve sövdü. ''Ben onun dine üzere olduğum halde sen Muhammed'e nasıl söversin?'' dedi suratında feci bir şekilde yaraladı. Hamza radıyallahu hanın başlangıçtaki Müslümanlı bir taraf girilik duygusuyla olmuştu. Ancak daha sonra Allah onun gönlünü yakin nuruyla açtı ve böylece müminlerin seçkinlerinden oldu. Bunu Beyhaki Delail'de Delailünübüve diye rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Bunu bize Abdullah Ebu Abdullah el Hafız okutarak imla yoluyla rivayet etti. Dedi ki: Ebu Abbas Muhammed bin Yahub rivayet etti. O da Ahmet bin Abdülcebbar'dan rivayet etti. O Yunus bin Bükkeir'den diyerek o da Eslem'den olan ve hafızası güçlü bir adamdan rivayet etti. Bunu İbn-i İsağ rivayet etmiştir. i̇bn Kesir de ondan nakleder. Muhammed bin Kabel Kurazi'nin şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hamza radıyallahu anh'ın Müslümanlığı hamiyet yani akrabaya olan tutkunluk ve tarafgirlik duygusuyla olmuştu. Haremden çıkıp avlanırdı. Döndüğünde Kureyşlilerin toplandıkları yere uğrardı.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 Ben onun Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. Onun Allah'tan getirdiği her şeyin gerçek olduğuna şehadet ediyorum. Oradakiler, ey Ebu Ammare, o bizim ilahlarımıza sövdü. Bizim nazarımıza sen ondan üstün olduğun halde şayet sen de olsaydın yine de seni doğrulamazdık. Bu senin yaptığın bir aşırılıktır ey Ebu Ammare dediler. Heysemi bunu taberani mürsel olarak rivayet etmiştir ve ravileri sahihin ravileridir demiştir. Bundan sonra 1. Habeşistan hicreti. Alimlerin çoğunluğuna göre bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinin 5. yılının Recep ayında gerçekleşmiştir. Hicret edenler 10 erkekten ve 4 kadından oluşuyorlardı. Başkanları da Osman bin Afan radıyallahu anh idi. Beraberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukiye radıyallahu anh'a da vardı. Bu grubun içerisinde Ebu Seleme, Ümmü Seleme, Ebu Sabre bin Ebi Ruhum ve eşi Ümmü Külsüm, Am Amir bin Rebiya ve eşi Leyla, Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya ve eşi Sehle binti Suheil, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Mazun, Musab bin Umeyr, Suheil bin Beyda ve Zubeyr bin Avvam da vardı. Bunların çoğunluğu Kureyş'tendi. Deniz kenarına ulaştıklarında bir gemi kiraladılar ve bu gemi kendilerini istedikleri yere ulaştırdı. Müşriklerden, kendilerine dokunacak işkencelerden emin bir şekilde orada bir süre kaldılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve birlikte çok az sayıda Müslüman kaldı. Ömer bin Hattab radiyallahu Müslüman olmaz. Abdullah bin Mesud radiyallahu şöyle söyledir rivayet edilmiştir. Ömer radiyallahu anh, Müslüman olduğundan beri hep güçlü kimseler olmuşuzdur. Bunu Buhari Menakübül Ensar'da rivayet eder. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması 1. Habeşistan hicretinden sonra gerçekleşmiştir. Bazı alimlerin tercih ettiği görüşe göre bu olay ilk hicrette hicret edenlerin Mekke'ye geri dönmelerinin sebeplerinden biri olmuştur. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olayı ise şöyle gerçekleşmiştir. Siret kitaplarında Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşinin evine gitmesi, Kur'an okuması, Müslüman olması, sonra Darul Erkam'a gitmesi konusunda onun kölesi, Eslem'in naklettiği rivayet meşhur olmuştur. Bu gelişmeler o rivayette uzun bir şekilde anlatılmaktadır. Hafız Nureddin el-Heysem'i şöyle demiştir. Bu rivayeti Bezzar nakletmiştir ve raviler arasında Usame bin Yezid bin Eslem vardır ki bu zayıf bir ravidir. Bu rivayetin ravileri arasında aynı şekilde İshak bin İbrahim el Huneyni de bulunmaktadır. Bezzar onun rivayeti tek başına naklettiğini yani kendinden önceki raviden rivayeti sadece onun aldığını, ondan başka bir rivayet alan birinin bulunmadığını söylemiştir. Hafız onun hakkında şöyle diyor yani İbni Hacer. İshak bin İbrahim el Huneyni Ebu Yağub el Medeni'dir, zayıf biridir. Kıssayı ise Behaki Delal-i Nübüve'de isnadıyla rivayet etmiştir. İbn-i diyor ki, bana nakledildiğine göre Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması şöyle olmuştur diye devam ediyor. Bu rivayet zayıf. Bazıları buradan işte abdestizin e, Kur'an okuyamayacağı gibi bir delil getiriyorlar. E, bu delil olacak bir isnada sahip değil. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ıma şöyle söylemiş... Ben Ömer radıyallahu herhangi bir konuda ben şunun şöyle olduğunu sanıyorum deyip de onun dediği gibi çıkmadığını görmedim. Ömer radıyallahu otururken güzel bir adam yanından geçti. Ömer radıyallahu dedi ki ya ben kanaatimde hata ettim yahut bu cahiliyedeki dini üzeredir veya onların kahinleriydi. Adamı bana çağırın. Adam yanına çağırıldı ona bunu söyledi. Adam bugünkü gibi bir Müslüman adamın karşılandığını görmedim dedi. Yani bir Müslüman böyle karşılandığını görmedim dedi. Ömer radıyallahu an sorduğum şeyi mutlaka bana bildirmeni istiyorum dedi. Adam cahiliye döneminde onların kahinleriydim dedi. Cinlerinin sana getirdikleri içinde en garip olan neydi diye sordu. Adam şöyle söyledi. Bir gün ben çarşıdayken cinnim beni büyük hayrete düşürdüğünü bildiğim bir şey getirdi. Dedi ki: Cinleri ve onların yoldan çıkarmalarını alıştırdıktan sonra ümitsiz bırakmalarını Develerin ve semer, semerlerinin üstüne binmedin, e, binmelerini gördün mü? Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ben onların ilahlarının yanında uyurken bir adam bir buzağı getirip kesti. Bir kimse de şiddetle bağırdı ki ondan daha yüksek sesle bağıran birini görmemişti. Ey çarpışma! Kurtarıcı iş! Edebi konuşan adam, edebiyi konuşan adam diye seslendi. Yine senden başka ilah yoktur diyordu. Kalktın, ondan sonra şu peygamberdir denince kadar çarpışmaya girmedik. Buhari Menakıbü'l Ensar'da rivayet ediyor. Hafız ibn Hacer diyor ki: "Buhari bu hikayeyi Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması babında Ayşe radıyallahu hanı'dan rivayet edildiği şekliyle ve Talha'nın Ömer radıyallahu anh'den rivayet ettiği şekilde vermiştir. Çünkü bildirildiğine göre bu olay Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına sebep olmuştur. Onun Müslüman olmasının sebeplerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıdır." Abdullah bin Ömer radıyallahu rivayet rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle demişti: "Aleykümselamün ve rahmetullah. Ey Allah'ım, İslam'ı şu iki adamdan sana sevimli olanıyla, Ebu Cehil'le veya Ömer bin Hattabla üstün kıl." İbn Ömer radıyallanma dedi ki: "Onların Allah'a en sevimli olanları Ömer radıyallahu anh idi." Evet, bunu da Tirmizi Menakıb babında rivayet etmiş. Elbendi sahih olduğunu söylemiştir.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 Bunu da Buhayr rivayet ediyor. Yine İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle söylemiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Müslüman olduğunda Kureyşliler onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. O Mekke halkı içinde bir haberi en hızlı yayabilen kimdir diye sordu. Cemil bin Ma'mer el-Cumahi dediler. Onun yanına gitti. Ben de kendisiyle beraberdim. Peşinden gidiyordum. Duyduğumu ve gördüğümü anlayabiliyordum. Yani e, küçüktüm ama söylenenleri anlayabilecek Yaşdaydı. Adamın yanına vardı ve ey Cemil ben Müslüman oldum dedi. Vallahi adam bir tek söz söylemeden Mescid-i Haram'a gitmek üzere kalktı. Kureş topluluklarına seslendi ve ey Kureş halkı İbn Attab dinden çıktı dedi. Ömer radıyallahu anh de yalan söylüyor. Aksine ben Müslüman oldum ve Allah'a iman ettim. Onun elçisini doğruladım dedi. Kureşliler onun üzerine üşüştüler. O güneşin ışıkları başlarında kararmaya başlayınca kadar kendileriyle vuruştu. Sonra Ömer radiyallahu biraz durdu ve oturdu. Ötekiler başına durdular. Ömer radiyallahu anh onlara ne istiyorsanız yapın. Eğer vallahi 300 adam olsaydık ya siz Mekke'yi bize bırakırdınız veya biz onu size bırakırdık dedi. Onlar böyle başında toplanmış dururlarken üzerinde ipek bir cübbe, mavimsi bir gömlek bulunan bir adam geldi. Ne oluyor size diye sordu. İbni Hattab dininden çıktı dediler. Adam bırakın. ''Bir adam kendisi için bir din seçmiş. Siz adi Adiyoğullarının adamlarını size bırakacaklarını mı sanıyorsunuz?'' dedi. Bunun üzerine adeta üzerinden çıkarmış bir elbise gibi oldular, etrafından dağıldılar. Ben daha sonra kendisine Medine'de ''O gün senin etrafına toplananlar dağıtan adam kimdi?'' diye sordum. ''Oğlum o Asbin bin Vail idi.'' dedi. Bunu İbni İbn rivayet etmiştir. Abdullah bin Ahmet fedailü sahabe yaptığı ilavelerinde, ziyade, zevaidinde rivayet etmiştir. Heysemi Mecmu Zevaid'de bunu Bezzar Muhtasar olarak Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. Ancak İbn-i tetlis yapan biriydi. Yani zayıfları zayıf ravileri bilinmeyen ad ve ünvanlarıyla anarak hadisin senedindeki zaafı gizlemeye çalışan biriydi demiştir. Şuaybe el Arnavut ona El İhsan Fi Takribi Sahih İbn-i adlı eserinde yani bu esere düştüğü dipnotta bu hadisin isnadı kuvvetlidir demiştir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göre sahihtir. Hakim, hakim böyle demiş ancak Bukhari ve Müslim bunu kitaplarına almamışlardır der. Zehbi de hakimin bu açıklamasını onaylamıştır. İkinci Habeşistan hicreti, kıymetli muhacirler, Allah onlardan razı olsun, Mekke'de Müslümanlara uygulanan baskının biraz hafiflediğini zannettiler. Gurbet hayatı da kendilerine ağır geldi dolayısıyla geri döndüler. Ancak kendilerine ulaşan haberlerin doğru olmadığını gördüler. Müslümanlar üzerindeki baskı daha da artmıştı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine tekrar hicret etmeleri için bir işaret vermekten başka bir yol bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ummu Seleme binti Ebi Umeyye bin Mughire şöyle demiştir. Habeşistan toprağına ayak bastığımızda orada hayırlı bir komşuya, necaşiye komşu olduk. Dinimiz hakkında güvene kavuştuk. Eziyet edilmeden ve hoşumuza gitmeyecek bir söz duymadan Allah'a kulluk ettik. Bunun haberi Kureyş'e ulaştığında... <gülüyor> Aralarında görüştüler ve bizim hakkımızda Necaşi'ye iki etkili adam ve onlarla birlikte Mekke seçecekleri çeşitli hediyeler göndermeye karar verdiler. Hazırladıkları hediyelerin en hoş olanlarından biri çok güzel bir şekilde işlenmiş Ceylan derisiydi. Necaşi'nin patriklerinden hiçbirini müstesna tutmaksızın hepsine birer hediye hazırlamışlardı. Sonra bunlarla Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Amr bin Ağası gönderdiler. Onlara ne yapmaları gerektiğini bildirdiler. Dediler ki gidenlerin hakkında Necaşi ile konuşmadan önce her bir patriye hediyesini verin. Sonra Necaşi'nin hediyelerini takdim edin. Sonra ondan gidenleri kendileriyle hiç konuşmadan size teslim etmelerini isteyin. O iki kişi yola çıktı. Necaşi'nin yanına vardılar. Biz de onun yanında hayırlı bir komşunun yanında hayırlı bir yuvada bulunuyorduk. Bakın şimdi Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hayırlı komşu Hayırlı sığınak dediği yer, Necaşi'nin hakimiyetinde bulunan Habeşistan. Yani Hristiyan bir yöneticinin elinde bulunan bir ülke. Ee, o dönemde İslam'ı hakim kılmak, Müslümanların elinden gelmediği için ehveni olana sığınmışlardı. Bu da daha sonraki dönemler için genel bir prensiptir. Ehveni Şerri, şerri iki kötülükten birisine mutlaka Müslümanlar muhatap olacaksa bunun hafif olanı tercih etmek gerektiği. Evet, gelenler Necaşi ile konuşmadan önce patriklerden hiçbirini istisna etmeksizin hepsine hediyelerini verdiler. Her bir patrik şöyle dediler. Kralın yurduna içimizden akli durumları pek de yerinde olmayan genç yaşta bazı kimseler sığındılar. Bunlar kavimlerinin dininden çıktılar. Sizin dininize de girmediler. Bizim de sizin de bilmediğiniz yeni bir din ortaya çıkardılar. Bizi krala onları bize vermesi için kavimlerimizin ileri gelenleri gönderdiler. Biz onların hakkında kralla konuştuğumuz sıra siz krala hiç kendileriyle konuşmadan onlara onları bize teslim etmesi yönünde fikir veriniz. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi düşünmektedir. Kendilerini kötülemelerine sebep olan şeyi daha iyi bilmektedirler.'' Onlar da kendilerine ''Evet'' dediler. Sonra o iki kişi hediyelerini Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi onların hediyelerini kabul etti. Sonra onlar kendisiyle konuşmaya başladılar ve şöyle dediler. ''Ey kral, senin yurduna içimizden akli durumları pek yerinde olmayan genç yaşta bazı kimseler sığındılar. Bunlar kavimlerinin dinlerinden çıktılar. Senin dinine de girmediler. Bizim de senin de bilmediğin yeni bir din ortaya çıkardılar.'' Bizi sana, onları kendilerine geri vermen için kavmimizin ileri gelenleri, bizzat kendi babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdiler. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanır ve daha iyi düşünmektedir. Kendilerini kötülemelerine ve azarlamalarına sebep olan şeyi daha iyi bilmektedirler. Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As için Necaşi'nin onların yani muhacirlerin sözlerini dinlemesinden daha sinirlendirici bir şey yoktu. Etrafındaki patrikler hemen ''Ey kral!'' Bunlar doğru söylüyor. Onların kavimleri kendilerini daha iyi bilir ve düşünür. Onları kötülemelerine sebep olan şeyi daha iyi bilirler. Onları bu iki kişiye teslim et. Yurtlarına ve kavimlerine geri götürsünler dediler. Necaşi buna kızdı ve şöyle dedi. Hayır, Allah'a yemin olsun ki öyleyse onları bu iki kişiye teslim etmiyorum. Bir topluk bana sığındıktan, benim yurduma yerleştikten, benim dışımdakileri bırakıp beni seçtikten sonra kendilerini çağırıp Bunların onlarla ilgili olarak ileri sürdükleri hakkında ne dediklerini dinlemeden teslim etmem. Ee, burada Necaşi'nin sözü de açıkça yani muhacirlerin e, ona sığınmasının e, bu fiilin adını seçmek olarak dillendiriyor. Yani müşriklerin eziyetine karşı Habeistana hicreti seçmişlerdi. O, o da diyor ki e, benim himayemi seçtiler diyor. Evet. Evet. Bunları dediğinden farklıysa mesele eğer durum bunların dediği gibi ise onları kendilerine teslim eder, kavimlerine geri gönderirim. Ama bunların dediğinden farklıysa onları kendilerine vermem ve benim yanında kaldıkları sürece iyi muamelede bulunurum. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve Sabiler'ine adam gönderip onları yanına çağırdı. Kralın elçisi Sabiler'in yanına gelince toplandılar. Sonra birbirlerine "Adamın yanına çıktığınızda ne diyeceksiniz?" diye sordular. Görüşmeden sonra ''Vallahi bildiğimizi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediğini söyleriz. Artık bundan dolayı ne olacaksa olsun.'' dediler. Necaşi'nin yanına vardıklarında papazlar da etrafına toplanmış ve etrafında musaflarını da açmışlardı. Necaşi sahabilere ''Kendisi için kavminizin dinini terk ettiğiniz, benim dinime ve şu milletlerden hiçbirisinin dinine girmeyip de kabul ettiğiniz şu din nedir?'' diye sordu. Krala karşı konuşan kişi Cafer bin Ebi Talib oldu. Krala şu cevabı verdi Ey kral, biz putlara ibadet eden, ölü eti yiyen bir cahiliye toplumuyduk. Kötülükleri işler, akrabayla bağı koparır, komşularımıza kötü muamele ederdik. İçimizde güçlü olan, zayıf olanı yerdi. İşte biz bu hal üzereyken, Yüce Allah bize içimizden nesebini, doğruluğunu, emanete riayetini ve iffetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Allah'ı bir bilmemiz ve ona kulluk etmemiz, Bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapındığı taşları ve putları bırakmamız için Allah'a davet etti. Bize doğru sözlü olmamızı, emanetin hakkını yerine getirmemizi, akrabaya iyiliği, komşuya, komşuya iyi muamelede bulunmayı, haramlardan ve kan dökmekten uzak durmayı emretti. Bizi kötülüklerden, yalan sözden, yetim malı yemekten, namusluk adına iftirada bulunmaktan nehyetti. Bize sadece Allah'a koluk etmemizi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Aynı şekilde bize namazı, zekatı ve orucu emretti. Bu şekilde ona İslam'ın hükümlerini saydı. Sonra sözüne şöyle devam etti. Biz de onu doğruladık, kendisine iman ettik ve bize Allah'tan getirdikleri konusunda kendisine tabi olduk. Sadece Allah'a kulluk ettik ve hiçbir şey ona ortak koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram saydık. Bize helal kıldığını helal bildik. Bunun üzerine kavmimiz bizim üzerimize geldi ve bize işkence ettiler. Dinimizden dolayı Bizi Allah'a ibadetten tekrar putlara ibadete çevirebilmek için daha önce helal saydığımız pislikleri yeniden helal saymamız için baskı yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, bize haksızlık yapınca, iyice sıkıştırınca ve dinimizin gereğini yerine getirmemize engel olunca senin yurduna geldik. Başkalarına karşı seni tercih ettik. Sana yakın olmayı istedik ve senin yanında haksızla uğratılmayacağımızı umduk ey kral. Bunun üzerine Necaşi, onun yani peygamberin Allah'tan getirdiğinden yanında ezberinde bir şey var mı diye sordu. Cafer evet dedi. Onu bana oku dedi. O da kaf ha ya ayn saat yani Meryem suresinin baş tarafından bir miktar okudu. Vallahi bunun üzerine Necaşi sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Aynı şekilde Cafer radıyallahu anh'ın kendilerine okuduğu şeyleri duyunca kralın papazları da önlerindeki musafları ıslanıncaya kadar ağladılar. Sonra Necaşi şöyle söyledi. Şüphesiz bu ve İsa'nın getirdiği aynı kaynaktan çıkmadır. Siz ikiniz çıkın gidin. Yani e, Amr bin As'la yanda gelen Ebi ile e, söylüyor bunu. İkiniz gidin. Vallahi ben onları size teslim etmem ve onlar da teslim olacak değillerdir dedi. O ikisi Necaşi'nin yanından çıktıklarında Amr bin As, ''Vallahi yarın ona Necaşi'ye onların köklerini söktürecek şeyler söyleyeceğim.'' dedi. Bizim hakkımızda daha merhametli olan Abdullah bin Ebi Rebiya da, ''Böyle yapma, onlar bize muhalefet etmiş olsalar da içimizde onların akrabaları var.'' dedi. Amr bin As yine de, ''Vallahi ona onların Meryem oğlu İsa'nın kul olduğunu ileri sürdüklerini söyleyeceğim.'' dedi. Sonra ertesi gün erkenden kralın yanına gitti ve şöyle dedi. Ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında çok büyük bir söz söylüyorlar. Sen onlara bir adam gönderip kendilerine onun hakkında ne söylediklerini sor. Bunun üzerine kral İsa'nın hakkında, İsa Aleyhisselam hakkında soru sorması için onlara bir adam gönderdi. Böyle bir şey bizim hiç başımıza gelmemişti. Cemaat toplandı. Sonra birbirlerine Meryem oğlu İsa hakkında size soru sorulduğunda onun hakkında ne diyeceksiniz diye sordular. Sonra da şöyle dediler. Vallahi peygamberimizin onun hakkında getirmiş olduğunu söyleriz. Artık bundan sonra, bundan dolayı ne olacaksa olsun. Necaşi'nin yanına girdiklerinde Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer bin Ebi Talp radiyallahu şöyle söyledi. Onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve kelimesidir. Allah onu bekar ve iffetli Meryem'e ilha etmiştir. Bunun üzerine Necaşi eliyle yere vurdu. Oradan bir çalı parçası aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa senin söylediğinden şu çalı parçası kadar bile farklı değildir. Bunu İbni Hişam, İbni İsa'dan naklen rivayet etmiştir. Ahmet bin Hanbel, İbni Huzeyme e, rivayet etmişlerdir yine. İbni Huzeyme rivayetin sahih olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya'da, Beyhaki El İtikatta rivayet etmiş. Allame Ahmet Şakir'de bu hadisinin isnadı sahih demiş. Elbani'de Fıkhuz Sire'ye yazdığı tahkikte isnadın sayı olduğunu belirtmiştir. Evet. Bu olaylardan, buraya kadar olaylardan çıkarılacak derslere gelince El Cezayir'i diyor ki, güzel siretin bu döneminden çıkarılacak çeşitli neticeler ve ibretler vardır. Şu şekilde özetleyebiliriz. Hicretin meşru olduğu. Hicret ise Kulun Allah'a kulluk görevinin yerine getirmekte zorlandığı küfür beldesinden herhangi bir işkenceye maruz kalmadan Allah'a ibadet etme imkanı bulacağı başka bir yere göç etmesidir. Burada aynı zamanda dedikoduların tehlikesi ortaya konmaktadır. Çünkü muhacirler bunlara inanarak geri dönmüş yani dedikodulara inanarak geri dönmüş sonra tekrar daha önce gördükleri işkencenin aynısını görmüş dolayısıyla ikinci kez hicret etmek zorunda kalmışlardı. Bu olay Allah Azze ve Celle'nin Talak suresi 2. ayetindeki şu sözünü doğrulamaktadır. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun için bir çıkış yolu var eder. Burada aynı zamanda Yüce Allah'ın veli kullarına olan lütfu ve onları nasıl savunduğu ortaya konuyor. Nitekim Haç suresi 38. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah iman edenleri savunur. Yine Enfal 36. ayetinde. Küfredenler mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve küfredenler cehenneme sürüleceklerdir. Burada aynı şekilde doğruluğun sonucu ortaya konmakta. Cafer bin Ebi Talip ve beraberindekilerin nasıl Necaşi'ye karşı doğru konuştukları, inançlarından bir şey gizlemedikleri ve böylece en güzel, en övgüye değen bir sonuçla karşılaştıkları görülmektedir. Yani e, davetin içeriğinden, tebliğin içeriğinde asla taviz yok. Ama yumuşak muamele esas. Olabildiğince yumuşak muamele ama içerikten asla taviz yok. Olayda aynı zamanda Necaşi'nin üstünlüğü de ortaya konmaktadır. Bu konuda Bukhari'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyruluyor. Bu hadise göre Necaşi öldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugün salih bir adam öldü. Kalkın kardeşiniz ashamı için namaz kılın. Necaşi kelimesi Habesistan kralları için kullanılan bir lakaptır. Onun ismi Ashame idi. Zulüm belgesi ve genel boykot. İmam Muhammed bin Yusuf Es-Salihi Eşşami es şöyle demiştir: Ebu Lesved, <gülüyor> Zühri, Musa bin Nuhbe ve İbnü Sa'd şöyle demişlerdir. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin güven ve huzur buldukları bir ülkeye yerleştiklerini, onlardan oraya sığınanların korunduklarını öte yandan arkasından ne olduğunu aldırmayan heybet sahibi Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabilerinin onu ve Hamza'yı kendilerine siper edindiklerini, ki o ve Hamza radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle birlikteydiler ve İslam kabileler arasında yayılmaya başladığını görünce aralarında bir görüş birliği yaptılar. Bu konudaki ortak görüşleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmekti. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı bize karşı fesada sürükledi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmine şöyle dediler. Bizden kat kat diyet alın. Onu Kureyş'ten olmayan biri öldürsün. Böylece siz de rahatlamış olursunuz. Ancak kavmi Haşimoğulları bunu kabul etmedi. Muttalip bin Abdümenafoğulları da bu konuda onlara destek oldular. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminin kendini koruduğunu görünce Kureyş'ten müşrik olanlar onlara karşı tavır almaya ve onları Mekke'den Vadiye yani Şibe e, çıkarmaya karar verdiler. Bu konuda görüş birliği yaptılar ve Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına karşı aralarında işbirliği yapacaklarına dair anlaşma metnini yazmaya karar verdiler. Bu anlaşmaya göre onlardan kız almayacak ve onlardan birine kız vermeyeceklerdi. Onlara bir şey satmayacak ve onlardan bir şey satın almayacaklardı. Kendileriyle hiçbir anlaşma kabul etmeyeceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeleri üzere kendilerine teslim etmedikleri sürece onlara hiçbir şekilde acımayacaklardı. Bir araya geldiklerinde bu konuda bir metin yazdı ve bu metinde belirtilenlere uyacakları üzere aralarında anlaşma yapıp birbirlerine söz verdiler. Daha sonra yazdıkları metni kendi açılarından daha çok bağlayıcı olması için Kabe'nin duvarına astılar. Böylece onlarla bütün ticari ilişkilerini kestiler. Onlara hiçbir yiyecek giyecek bırakmıyor, onlara bir şey satmıyor ve ihtiyaçlarını da başkalarından satın alıyorlardı. Kureyşliler bu uygulamayı başlatınca Haşim oğulları ve Muttalib oğulları Ebu Talib'in etrafında toplandılar ve mümin olanları da kafir olanları da onunla birlikte bir vadiye toplandılar. Mümin olan dini dolayısıyla kafir olan da kabile hamiyeti tutuculuğu dolayısıyla buraya girdi. Sadece Haşim oğullarından Ebu Leheb Kureşilerin tarafına geçti ve onlara destek verdi. İbn İsağ ve başkaları şöyle demişlerdir: Üç yıl süreyle bu hal üzere kaldılar. İyice zor duruma düştüler. Kureşten kendilerini ziyaret etmek ve onlara bir şey getirmek isteyen kimse bunu ancak gizlice ve başkalarından saklanarak yapabiliyordu. İbn Kesir de şu bilgiyi veriyor: Daha sonra kureşlilerden bazıları bu anlaşmayı bozmaya çabaladı. Anlaşmanın bozulması görevi Hişam bin, Amr bin, Rebiya bin, Haris bin, Hübeyyip bin, Cüzeyme bin, Malik bin, Hasil bin, Amir bin, Lüeyye verilmişti. Konuyla yani anlaşmanın bozulması konusuyla ilgili olarak Mutim bin Adiye ve Kureyş'ten bir toplumun yanına gitti. Ona bu konuda olumlu cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmine, Yüce Allah'ın o yazım metnine bir kurt saldığını ve o kurdun Allah'ın ibareleri dışındaki bütün yazıları yediğini haber verdi. Gerçekten de öyle olmuştu. Sonra Haşimoğulları ve Muttaliboğulları Mekke'ye döndüler ve Ebu Cehil Amr bin Hişam'ın itirazına rağmen barış sağlandı. İbn Kesir bunu El Fusul fi İhtisaris Sîretir Rasul kitabında e, naklediyor. Bu noktada karşımıza şu soru çıkmaktadır. Haşimoğulları ve boğulları müminleriyle, kafirleriyle bu şiddetli sıkıntıya ve apaçık belaya nasıl katlanabilmişlerdir? Bunun cevabı şudur. En yüce, en ulu ve en çok hikmet sahibi olan Allah daha iyi bilir de, müşrikler inanç ve din konusunun dikkate almadan asabiyetleri, tarafgirlikleri, yakınlara ve akrabaya olan hamiyetleri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Kureyş'in Haşim oğullarıyla Mutalib oğulları dışında kalanlara teslim ederek onu öldürmelerine ve kendisine haksızlık etmelerine fırsat vermeleri durumunda içine düşecekleri aşağılı kabul etmek istememeleri dolayısıyla buna katlanmışlardır. Ebu Talib'in zikrettiği şiiri İbn-i rivayet etmiştir. O söz konusu şiirde kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip Müslüman olmuş biri olmadığını ancak onu asla helak etme edilmek üzere de birine bırakmayacağını açıkça ifade etmiştir. Şiirin meali şöyle. Toplumun kendilerine bir sevgi olmadığını, bütün bağları ve kulpları kopardıklarını, bize açıkça düşmanlık ve eziyet ettiklerini, arkadan izleyen düşmanın emrine uyduklarını, aleyhimizde bir takım zanları olan, arkamızdan bize kinlerinden parmaklarını ısıran bir kavimle anlaştıklarını gördüğümde, onlara karşı nefsimi koyu esmer sabra yönelttim. Kralların mirası bembeyaz bir Adamlarımı ve kardeşlerimi beytin yanına getirdim. Onun elbiselerinden yemaniyi sırmalarla tuttum. Herhalde şiiri tercüme ederken şey yapmışlar biraz eksik bırakmışlar. Birlikte kapalı bir kapıya yönelerek kötülükten uzak kalmak isteyen herkesin ahdini yerine getirdiği mekandan. Evet böyle bir şiir söylemiş. Müslümanların katlanmalarının birkaç sebebi vardı. Bunlar sevgisi kalplerini kuşatmış olan Allah inancı. Bu inanç dolayısıyla çektikleri sıkıntı ve maruz kaldıkları işkence Allah'ın rahmet ve lütfunu kazandıracak sebeplerden olduğu sürece bedenlerine eziyet edilmesine aldırış etmiyorlardı. Hirakil, Ebu Süfyan bin Harbe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hakkında şu soruyu sormuştu. Onlardan biri o dine girdikten sonra dininden dönüyor mu? O da hayır cevabını vermişti. Bunun üzerine Hirakil şöyle demişti. Sevgisi kalplere girdiğinde iman da böyledir. Bukhari rivayet etmiştir bunu. Çeşitli faziletleri üzerinde taşıyan, kusurları olmayan ve basitliklerden de uzak bir önderin varlığı. Şüphesiz onların sabretmelerinin ve başarıya ulaşmalarının en önemli sebeplerinden biri de böyle bir önderin varlığıydı. Nitekim İbni Kesir de şöyle der. kureşliler Hubeyb radıyallahu anh'ı asacakları zaman dar ağacına ve şu adam şu an Muhammed'in senin yerinde olmasını ister miydin diye sordular. O da şöyle dedi. Büyük Allah'a yemin olsun ki benim kurtarılmama karşılık olarak ayağına bir diken batırılmasını bile istemem. Bu söz üzerine oradakiler güldüler. Bu konuda bir şairde şöyle diyor. Kureyş bir Müslümanı esir etti, hiç korkmadan celladına yürüdü. Sordular ister miydin sen kurtuluşa erseydin de sana fidye olarak peygamber öldürülseydi. O da şu cevabı verdi. Asla istemezdim ki ben en zor durumdan kurtuls kurtulsaydım da Muhammed'in burnu kanasaydı. İşte ona olan sevgilerini, sevgilerinin etkisiyle onlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek tırnağının acımaması için boynlarını ipe gitmesine razı oluyorlardı. Şüphesiz burada bunun sebepler arasında sorumluluk duygusu da vardır. Safiyur Rahman el Mübarek şöyle diyor. Sahabiler bir insanın üzerinde ne kadar büyük ve önemli bir sorumluluk olduğunu tam bir şekilde farkındaydılar. Aynı zamanda bu sorumluluktan hiçbir durumda kaçılamayacağını ve yan çizilemeyeceğini de biliyorlardı. Bu sorumluluğu taşımaktan kaçınılması yüzünden doğacak sonuçlar içinde bulundukları sıkıntı, sıkıntılı durumdan daha ağır, hat daha katı ve daha çok zararlı olacaktı. Bu sorumluluktan kaçılması sonrası ortaya çıkacak zarar onların hepsini ve bütün insanlığı toptan etkileyecekti. Bu ise söz konusu duruma katlanmaları dolayısıyla, karşılaştıklar sıkıntılarla kıyaslanamayacak derecede ağır olacaktı. Kur'an'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini Allah'ın rahmetiyle ve rızasıyla müjdelemesi, kafirlerin ise azap göreceklerini bildirmesi. Kamer suresi 48. ayetinde şöyle buyuruluyor. O gün yüzleri üzere ateşe sürüklenecekler. Cehennemin dokunuşunu tadın. Aynı şekilde sahabeler zaferle, dünya hakimiyeti ele geçir geçirmekle müjdelenmiş... Kafirlerin ve yalanlayıcıların ise helak edilecekleri haber verilmişti. Şüphesiz bu dört etken sabır ve kararlılıkta, kararlılıkta en güçlü sebeplerdir. Ebu Talib'in vefatı hakkında İbn-i şöyle diyor. Daha sonra Hadice binti Hüveylid radiyallahu ve Ebu Talib aynı sene içerisinde vefat ettiler. Hadice radiyallahu anh'anın ve ardından da amcası Ebu Talib'in vefatıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirini izleyen musibetlerle karşı karşıya geldi. Hadice radiyallahu anh'a onun için İslam konusunda sadık bir yardımcıydı. Sıkıntılarını ona açıyordu. Amcası da kendisini davasında koruyor, kavmine karşı savunuyor ve onlara engel oluyordu. Bu olaylar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden 3 yıl önce meydana geldi. Ebu Talib vefat edince Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun sağlığında yapmaya cesaret edemedikleri eziyetler yapmaya başladılar. Müseyyibten rivayet edildiğine göre Ebu Talip can çekişirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girdi. Yanında Ebu Cehil de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey amcacığım Allah'tan başka ilah yoktur de. Bu sözü Allah katında senin için bir hüccet olarak göstereyim.'' diye buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdullah İbn-i Ümeyye ''Ey Ebu Talip, Abdülmuttalip'in dininden dönüyor musun?'' dediler. Bu sözü sürekli tekrar ettiler. Sonunda Ebu Talip son söz olarak Abdülmuttalip'in dini üzere dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Yasaklanmadığım sürece senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Ancak daha sonra şu ayet indi. Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar Allah'a ortak koşanlar için mağfiretti demek peygambere ve müminlere yaraşmaz. Tevbe suresi 113. ayet. Ayrıca şu ayetinde kasas 56. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin ancak Allah dilediğini doğru yola iletir ve o doğru yola erecekleri daha iyi bilir. Bunu Müslim rivayet etmiştir iman babında. Abbas bin Abdülmuttalip'ten rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amcana bir faydan olmadı mı? Oysa o seni koruyor ve senin için başkalarına kızıyordu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. O cehennemin hafif bir bölgesindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en alt tabakasında olurdu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbni Cevzi'nin rivayet sahiplerinin tespitlerini birleştirirken tercih ettiği görüşe göre Hatice radıyallahu anh'ın vefatı Ebu Talib'in Vefatından yaklaşık 2 veya 3 ay sonra olmuştur. İbni Kesir bu ikisinin arasında 3 gün geçtiğini e, tercih etmiştir El Fusul'de. O yani Hadice radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilişinin 10. yılının Ramazan ayında vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı yılın Şevval ayında da Sevde Binti Zem'a ile evlendi. O da daha önce evlenmiş olan kadınlardandı ve 2. Habeşistan hicretine katılmıştı. Kocası Sekran bin Amr da Habeşistan toprağında veya Mekke'ye döndükten sonra vefat etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'e gitmesi. i̇bn İsa şöyle diyor. Ebu Talib vefat edince Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amcası Ebu Talib'in sağlığında yapmaya cesaret edemedikleri eziyetler yapmaya başladılar. Allah Resulü de Sakif'ten bir destek aramak, onların kendisini kavmine karşı korumalarını sağlamak amacıyla ve onların kendisinin Allah'tan getirdiği şeyleri kabul edecekleri ümidiyle Taif'e gitti. Bu niyetle yalnız başına onların yanına gitti. İbn-i rivayet etmiştir bunu İbn-i Urve Urbe'de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radiyallahu anh'a şöyle bildirmiş. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Uhud günden daha şiddetli bir gün başına geldi mi diye sordu. O da şöyle buyurdu. Ben senin kavminden çok sıkıntılar gördüm. Ancak onlardan akabe günü çektiğimden daha şiddetlisini görmedim. O zaman i̇bn Abdiyalil bin Abdikülale durumumu arz etmişti. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada müşriklerden himaye istiyor. O ise benim isteğimi kabul etmemişti. Ben de üzüntülü bir halde yüzüm doğrultusunda Mekke'ye doğru çıkmıştım. Kendime geldiğimde karnım ı Sealip'teydim. Başımı kaldırıp baktım ki üstümde bir bulut beni gölgeliyor. Dikkatlice baktım içinde Cibril vardı. Bana seslendi ve şöyle söyledi. Şüphesiz Allah senin kavminin sana söylediklerini ve sana verdikleri cevabı duydu. Allah kendisine onlar hakkında istediğini emretmen için dağlar meleğini sana gönderdi. Dağlar meleği bana seslendi, selam verdi ve sonra ey Muhammed dedi. Bu konuda senin istediğin olacak. İstersen Mekke'nin iki yanındaki dağları onların üstünde birbirine yapıştırırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Aksine Allah'ın onların soylarından yalnız Allah'a kulluk eden ona hiçbir şey ortak koşmayan kimseler çıkarmasını umuyorum dedi. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Hafız İbn Hacer özetle şöyle der. İbni Sakif kabilesinden ve Tayfin ileri gelenlerinden idi. Abd bin Hümey tefsirinde İbni Ebi Nuceyhin mücahitten rivayeti yoluyla Yüce Allah'ın ve dediler ki bu Kur'an iki kent iki kentin birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Zuhruf 31. ayeti hakkında şöyle rivayet nakletmiştir. Bu ayet Utbe bin Rebia ve Sakifli İbn Abdiyelil hakkında inmiştir. Yani kastedilen iki kişi adı geçen iki kişidir. Katade'den rivayet edildiğine göre de o şöyle söylemiştir. Söz konusu iki kişi Velid bin Mugire ve Urve bin Mesud'dur. Evet, Buhari'nin rivayet bu rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam himayeyi bizzat talep ediyor. Yani bazıları şöyle diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip'ten himaye talep etmedi, o amcası olduğu için akrabalı ile onu korudu. Allah Resulü'nden bir talep olmadı diyorlar. Bu sahih rivayette ve daha benzer rivayetler inşallah görülecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat İbn-i talep etmiş fakat o bunu kabul etmemişti. Musa bin Uhbe'nin ve İbni İshak'ın bildirdiğine göre Kinane bin Abdiyalil 10. yılda Taif heyetiyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hep birlikte Müslüman oldular. Bundan dolayıdır ki İbni Abdilber onu sahabeler arasında anmıştır. Ancak El-Medini'nin bildirdiğine göre buradaki El-Medini Ebu Musa El-Medini sahabeler hakkında, siyer hakkında e, eserler yazan alim ona göre e, söz konseyette bulunanlar bulunanlardan Kinane dışında olanlar Müslüman oldular. Yani Kinane bin Abdiyalil Müslüman olmadı diyor Ebu Musa el-Medini. O ise Rumların ülkesine gitti ve daha sonra orada öldü. En doğrusunu Allah bilir. Musa bin Uhbe'nin El-Megazi'de İbni Şeab'dan rivayetle bildirdiğine göre Ebu Talib vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taiflilerin kendisini koruyacakları ümidiyle Taif'e doğru yola çıktı. Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden 3 kişiye teklifte bulundu. Bu üç kişi İbn-i ve Amr'ın oğulları Habib ile Mesut'tu. Onlara durumunu arz etti. Kavminin kendisine yaptığı haksızlıklardan şikayetçi oldu. Ancak onlar onu en çirkin bir şekilde geri çevirdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın müşriklerden yardım talep ediyor. Bu olayı... İbn Sa'd da isnadını vermeden uzun bir şekilde nakletmiştir. İbn Sa'd bu olayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikle görevlendirilmesinin 10. yılın Şevval ayında meydana geldiğini ve Ebu Talib ile Hadice radıyallahu anhum'un vefatından sonra olduğunu bildirmiştir. Evet Fethül Bari de bu bilgiyi veriyor. İbn Hacer Askalani. Evet. İsra ve Miraç olayı, birinci ve ikinci akabe biyatları e, inşallah onları da önümüzdeki hafta görelim. Bugünlük burada bitirelim. Konu epey uzun sürdü. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa soruları alabiliriz da versin. Subhanekallahumme ve bihamdik ve eşredenle ilahe illan tevahdek ve estağfurike ve